Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Günce'nin edebiyatında bugün yine her daim güncel kalan bir yazarı Sevgi Soysal'ı konuşacağız. Ee, konuklarımız Bahar Siber ve İpek Şahpenderoğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <gülüyor> ee, İpek, e, Sevgi Soysal'ın son iki kitabını yayına hazırladı. Türkiye'nin kalbi kabul günleri iki yıl oldu mu yayınlanalı? 14 on dört. Evet. Bir yıl hatta, değil evet. mi? 2014 mu? Evet. Bakmak dışındaki gazete yazılarını içeren bir kitap. Diğeri de geçtiğimiz günlerde yayınlandı ve bugün öğrendik ki çok kısa bir sürede ikinci baskıyı yapmış. Evet, çok <gülüyor> çok kadınların serüvenleri TRT günleri adıyla yayınlandı. Yine bu da İpek tarafından yayınlandı. Baharda bir süredir Sevgi Soysal'ın eserlerinin editörlüğünü yapıyor ama onu da yeni öğrendik ki baştan beri değilmiş. Ne zamandan beri? <gülüyor> baştan beri değil. Biz iletişim yayıncı olacak 2000'lerin başında Sevgi Soysal kitaplarını tekrar yayınlamaya başladığımızda, bu kadar da aldığımızda o dönem yayınevimizde editör olarak çalışan Asena Günal başlamıştı diziyi hazırlamaya, kitapları hazırlamaya zaman içerisinde diziyi ben de evzaldım. ben hazırlacı oldum. Peki şeyle başlayalım mı? Ee, yani sonuçta biz üçümüz de bir sevgi soysal okuyoruz her şeyden önce. Hani evet. herhalde hem evet. kitapların editörü olmak hem de kitapları hazırlamak ayrıca güzel bir şey. Tabii. Çok güzel bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Bunları yaparken şeyden aslında başlayalım. Bu son iki kitap fikri. Hani her ikinizden de. Sonuçta hem bu yayın evinin de bir sonuçta bunu basmak istemesi, basmaya değer görmesi, bu da önemli bir şey yani sadece bir e, kitap hazırlarken e, yayını hazırlayanın emeği kadar e, yayın evinin de bunu basmaya talip olması Hı -hı. gerekiyor ve aslında her iki türü de düşünürsek son e, yani hem gazete yazıları hem tiyatro Türkiye'de herhalde en az satan <gülüyor> doğru evet, <gülüyor> ikisi de zor türler <gülüyor> roman ya da hikaye gibi ...bütünlüğü olmayan parça parça okulunda daha zor benimsediği türler. Ama ben hep şey diyorum... ...Sevgi Sorsal'la tanıştıktan sonra da onun yazdığı yeni metinlerle karşılaşmak... ...zaten bir heyecana sebep oluyor. Ne olursa yayınlamak duygusu isteği uyan, uyandırıyor. Sevgili İpek de sağ olsun... Çok derin bir çalışma yaparak arşivlerden e, yazıları gün uşağına çıkmamış yazılarını e, daha doğrusu gazetelerde yayınlanmış ama orada kalmış arşivlerde kalmış yazılarını derleyip toparladı. E, i̇lk kitabımız Türkiye'nin Kalbi Kabul Günleri oldu gazete yazıları sonradan da e, radyo oyunları. Ve radyo metinleri geldi arkasında. Aslında burada ee, sizin hakkınızı da vermemiz gerekiyor. <gülüyor> <o> evet <gülüyor> Beni Öncelikle biz sempozyum için geliştiğimizde yani Sevgi Soysal... Bu da 19, ne... 6 diploma... sene falan olmuş galiba. Tabii 2011'di. kadar çabuk geçiyor ki. O 6 sene Tabii olmuş. Tabii 6 sene. O dönem işte neler yazmış diye baktığımızda sonra bu arşiv taramasına... Girdik. Buralardan çıkan şeyler ama tabii zamanla zamanla büyüdü bu. işte evet. gazeteleri, dergileri taradıkça, Funda Soysal'la görüştükçe, onun evet. da arşivinde tabii. olan çok kıymetli şeyler vardı. Bütün bunlar zamanla derlendi, toparlandı. Evet. Bir de şey de var, sonuçta Sevgi Soysal'la ilgili iki tane kitap da yaptık biz. Aslında burada üç kişi evet. hep beraber. <gülüyor> evet. Evet. Sadece eserlerinin dışında. Ee, mesela ben onu da bir risk olarak görüyorum yayıncılar açısından. Hı. Öyle değil mi? Yani... Yine hep böyle riskli şeyleri soruyorum. <gülüyor> Doğru. Evet. Ee, bir tanesi e, Sevgi Sorsal için az önce bahsettiğin Sempozyum, sempozyum kitabı. Ne Güzel Suçluyuz Biz Hepimiz. Ee, bu Sempozyum'daki yazıları evet, bir araya onları, getiren evet. bir kitap oldu. Ee, sonradan hani o yet onun yetmediği duygusuyla evet. sen zaten bu işe geliştin. İkinci kitabı hazırlama. Birlikte geliştik. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> arkasından isyankar Neşe geldi. İkisi de Sevgi Soysal'ın az çalışılmış, az ya, e, ya. ne diyeyim? Üzerine eğilmiş e, metinleri üzerine Ve henüz çalışması, yayınlanmamış mi? metinler. Evet, tabii, aslında, evet. evet, o Kitabın bir de öyle bir özelliği tabii, tabii. oldu. Evet. Bunda evet. Soysal'ın arşivini, evet, evet, arşivini paylaşması ...yazarlarda evet. o da bir katkı oldu. Arşiv çok büyüyünce ve çok şey çıkınca... ...bunların tasnifi epey uzun sürdü... ...ve o tasnif sırasında çıkanlar... ...çok heyecanlandırıldığı için... ...biz de yazarlarla paylaştık onları... ...ve yazarlar da değil mi... ...çok büyük Hı -hı. bir heyecanla yazdılar. Biraz şeyden devam edelim mi? Yani madem <gülüyor> şey konuştuk... ...Sevgi Soysal'ın okunmasındaki eksiklikler... ...ve aslında hak ettiği kadar ilgiyi görmemesi... ...mesela neden böyle oldu... Yani sonuçta 2000'li yıllara kadar evet belirli işte biz seviyoruz sevgi soysalı biliyoruz çünkü biz de belirli bir çevreden gelen insanlarız belirli duyarlılıklarımız var. Kadınız hani o anlamda da bize çok dokunan bir yazar ama hani birçok Türkçede yazarın böyle bir ne diyeyim ben makus bir talihi var. Yani talihsizliği <gülüyor> maalesef. Yani sevgi soysal da e, yani hep konuşulur ya böyle bir toplumcu gerçekçiliğin içine hapsedilmiş Böyle oran, 12, ha. 12 Mart yazarı. Ha, 12, 12 Mart yazarı. Evet. Böyle hepimizi kızdıran bir böyle hmm. şey şeklinde. Hatta şey konuşmuştuk belki hatırlarsın Bahar sen de. E, i̇letişiminde 12 Mart'ın yıl dönümünde böyle bir anma hmm. ve konuşurken niye bunu yaptık? <gülüyor> hani daha başka bir şey de dönüşle dönüşebilirdi. Gerçi yapılması da anlamlı o bir şekilde. Biraz bunu konuşsak niye böyle bir şey olmuş Sonra ne oldu? Ya da değişti mi gerçekten bugün sevgi soysal algısı? Yani tamamen kendime ait bir fikir bu. Yani söyleyeceklerim ama sanırım edebiyat ya pek çok yazarın kaderi bir yanda edebiyat tarihinde belli bir alana yerleştirip hatta belki sıkıştırılıp değil mi? E, o alandan o alan dışından okumak e, pek mümkün olmuyor. İşte birileri çıkıp başka türlü okumaya başlayınca bir kapı aralanıyor bir pencere aralanıyor ve ondan sonra okumaya başlıyor. Sevgi da hep böyle bir e, tırnak içinde politik yazar. O da ne demekse? Yani politik olmayan, politik olmayan ne varsa yani, e, o içine hapsolmuş ve aslında biraz da çekinip korku olan bir yazar. Hmm. Ee, ve bu noktadan sonra... E, ...sanırım hep böyle... işte ...12 Mart'ın içine... E, ...aslında Sevgi soysal okuyanlar da... E, ...ve onun üzerine yazan pek çok kişi de... ...erkek. Ve Değil mi? bu e, işte... ...edebiyatımızın erkek eleştirmenleri... E, ...üzerinden <gülüyor> bir... ...Sevgi Soysal tanımı var ve bu kabul görmüş. Maalesef. Kabul evet. görmüş ve... E, yani bunu bilmiyorum. <gülüyor> Mütevazilik yapmıyorum bence ama bizim sempozyumla birlikte değil mi bu 12 Mart yazarı olmadı e, tartışılmaya başlandı. Tartışmaya açıldı evet. daha doğrusu. Ya buradan e, pardon afedersin e, buradan <gülüyor> devam edeyim ama ben mesela şey e, hani biraz böyle e, övgüye değer bir şey olduğunu Hı. düşünüyorum. Çünkü yayın evleri bu tür şeylere e, ne diyeyim pek de gönüllü olmuyorlar açıkçası. Yani ne sempozyumlara sonuçta biz burada iletişim yayınlarının sponsorluğuyla oldu. Yani aynı zamanda bir sponsorluk da yaptı yayın evi. E sonrasında kitaplaşma süreci bilmem ne. Yayın evleri bu tarz şeylere pek de gönüllü olmuyorlar. Belki buradan daha çok gönüllü olsunlar diye seslenebiliriz de. Yani evet. bu işlere. Daha cesur olmak e Olmuyorlar. Sonrasında yine konuştuğumuz gibi... Yani yazı, bir sempozyum kitabı basmak, arkasından bir yazarı daha iyi tanıtacak bir kitap basmak, bunlar işte sonradan gazete yazlarını basmak, bir arşivi e, okurla buluşturmak, bunlar hepsi çok riskli şeyler evet. ve e, buna yani ben teşekkür etmek istiyorum aslında Bahar yani senin nezdinde belki Nihat, iyi Nihat, Nihat e <gülüyor> evet, yani, bir de Bey'e teşekkür etmek de, Nihat'ın e, çok payı <gülüyor> oldu elbette Nihat'ın. E, Doğruca bunlar riskli alan riskli türde kitaplar diyelim çok satış garantili şeyler değil ee, biraz hizmet e, sahikiyle yapılan şeyler ama Sevgi Soysal hepimiz için yayın evinde çok özel bir isim yani okur Hı -hı. olacak zaten bizim için öyle ama e, yayın evinde de e, çok benimsediğimiz sahip çıktığımız önem verdiğimiz birisi. E, bu anlamda sempozyuma sponsorluk yapmak, destek olmak da e, gün ışığına çıkmamış metinlerini kitaplaştırmak da e, bizim için soru işareti e, olmayan, olmayan şey. şeyler, evet. ee, kaderler. Doğru bir taraftan e, yani şeye de devam edelim istersen. E, bu e, ne bileyim e, Türkiye'de o kadar uzun zamandır daha büyük kurumların yapması gereken şeyler daha küçük hatta bireysel çabalarla var olur ve yapılabilir hale geliyor ki yani sonuçta şöyle bir şey de var eğer bir yayın evi desteği olmasa bir taraftan şey de yok yani bir yazarı yeniden gündeme getirmek ya da bu yazar üzerine birlikte düşünmek bu yazar üzerine hep birlikte düşünmeyi mümkün kılmak evet tamam o anlamda bir takım kişilerin ön ayak olması önemli ee, ama şey de önemli bir de bizim İpek'le de hep konuştuğumuz belki sen yayıncıların tarafından bu işi daha net görüyorsun aile yani bu tür şeylerde ailelerin de işte haklı olarak kendilerine göre bir takım çekingenlikleri endişeleri, endişeleri olabiliyor bu da çok anlaşılabilir bir şey. Belki buradan Funda'ya da bir selam göndermek Ay, lazım herhalde. Selam gösteriyor. <gülüyor> <gönderirim. gülüyor> Teşekkür <gülüyor> etmeliyiz. <Evet>, Funda'ya <gülüyor> ve ailenin geri kalanını. Yani Funda evet. ıı, Soysal ıı, bu işte baştan beri hep titizlikle ve evet. büyük bir özveriyle ıı, evet. çalışıyor. Arşevi de yani ailenin içindeki arşevi de derleyip toparlamaya çalışıyor. O açıdan çok kıymetli yaptığı şeyler. Evet yani sonuçta biraz ıı, Sevgi Soysal iyi bir yazar ama bugün... Biliyorsunuz işte Apriyakşin hisar yok kitapları. Night Sırrı kitaplarının yarısı evet, yok. Ki, ama öğrendik yavaş yavaş çıkıyor galiba yani, arkaya, değil mi? Yani bilemiyoruz yani. işte orada ne olacak mesela aile. Hı -hı. O çok anlaşılabilir bir şey değil. O yüzden hani belki de bu e, hem aile hem yayın evi olmasaydı biraz daha şey olabilirdi. Sekteye de uğrayabilirdi yine. Kesinlikle. Kesinlikle. Biraz şeyden devam edelim isterseniz. Bu erkek eleştirmenlerin e, sevgi soysal <gülüyor> okumalarından sonra e, daha çok kadınlar. yani Ben tam onunla ilgili evet. bir şey eklemek istiyordum. Doğruca evet. daha çok erkek eleştirmenler e, gözünden bir sevgi soysal e, resmi tanıdık yıllar boyu. Ama bir de şöyle bir yanı var. Ben... Birçok kadın yazarı ve kadın okuda bireysel olacak da çok ilham olduğunu düşünüyorum Kesinlikle. yıllar boyu. Bunu e, bu kitaplarda da sempozyum, bahsettiğimiz sempozyumda ve işte kitaplaşmış metinlerde dile getiren tanıklıklar da okuyabiliyoruz. Evet. Birçok insan için hani kadın bilinci, e, kadın hareketi, e, kadın kimliği gibi konular, bireysel özgürlükler, kadın erkek ilişkileri vesaire bunlar e, bu konular etrafında... ...çok zihin açmış metinleri evet. var hı. Sevgi Soysal'ın. Bir de böyle bir yanı var. Yani evet, bence de, bence de bu çok önemli. Ve dediğin de çok doğru. Bugün birçok kadın yazar Sevgi hı hı. Soysal'ı bir ilham, bir, bir ilham kaynağı bir olarak. edebi abla demek doğru mu bilmiyorum ama... Ee, ...bir öncül olarak... Öncül, evet. evet, evet belki e, bir sırdaş. Bir sırdaş. Evet. Hmm. Ve bir arkadaş. Ya ben bunu şeyden kaynaklandığını düşünüyorum. Onun üslubundan kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü bazı yazarları okurken hep karşı karşıyaymış gibi. Ee, hmm. Hep karşısındasınız gibi ve mutlaka bir mesafe oluyor. O çok... E, ...yıllar önce karın kara karşı demişti. Koordinat evet. kırmak, Değil mi? Hmm. Yani çok yüreğinde hissettiriyor hmm. o yazdığı şeylerde insanları. Bir tür empati belki çok basit bir sözcük kalıyor yazdıkları karşısında ama gerçekten yaşadıklarımızı seslendiren çok gerçek bir sesi var. Evet, evet. ve ne kadar yani tam da 40 yaşında yine hatırlarsanız şey demişti Murat Belge hani 40 yaşında asıl ürünlerini evet. vermeye başlayacağı evet. zaman evet. hani biten bir hayat bir taraftan. Evet. Bu da çok trajik bir şey. Tirecik bir evet. şey ama bir yandan da e, ben sevgi, en azından sevgi soysalı yaklaşma nedenim olarak e, söyleyebilirim. E, çok yaşam iştahıyla dolu. Hı hı. Yani hı hı. o BBC konuşmalarını e, yazarken işte Londra'dan Atile İhane yazdığı mektupları okurken... Çok çok yaşam iştahıyla dolu. Hı. Yaşama iştahı. Yani iştah diyorum bu çok bence önemli bir şey. Çünkü hani iştah bir yandan da günah bir şeydir ya. Hani böyle <gülüyor> bastırılan <gülüyor> olmaması gereken bir şey. Hı. Hayata, yaşama, insanlara karşı e, her şey iştahla yaklaşıyor. Ve bence onu e, güçlü kılan e, nokta burası gibi geliyor bana en azından. Ben de buna katılıyorum. Bana da iştah dediğin şeyin üzerinden Hı. belki devam edecek olursam. E, dünyaya karşı çok... Geniş e, çerçeveli merakı evet. var, evet. E, ilgisi var, e, en zor zamanlarında bile kapanmıyor, kendi içine gömülmüyor Kesinlikle. ve e, etrafıyla hep ilişki içerisinde sorgulamaya devam ediyor, e, bağlantı kurmaya devam ediyor, düşünmeye devam ediyor. E, Bence de bu çok evet, kıymetli bir şey. E, durmak e, şey, sözcü onun için çok geçerli bir şey Hiç değil. değil. Yani hep hareket halinde ve <gülüyor> e, hep dinamik hep böyle e, spiralize olmuş bir e, hareket ve hep yeniden başlama. Yani evet. bir yerde çakılıp kalmak değil çünkü çakılıp kalmak daha çok şeyle ilgili onda yani böyle tahakkümle, sabit ve tekillikle ilgili bir Durağan bir şey. şey. Durağan bir şey yani sabit adamlar var, sağlam adamlar var, işte halk adamları var, devletin işleyiş biçimi çok sabit, yürümüyor, çok sert, yerinden oynatılamıyor falan. Bunları, bunları bütün bunları aşmak belki onun hareketiyle, o sağladığı hareketle mümkünmüş gibi geliyor bana evet. Doğru biraz e, aslında bu sevgi soysalın edebiyatta yarattığı imgeden de belki bahsetmek lazım. İşte yine aynı kuşak yazarlarından Tezer Özdür maalesef hiç böyle bir imgeyle anılamıyor. Hı -hı. Oysaki hiç de o da yaşama Hala, iştahı. Evet yaşama Hı -hı iştahı de de. az bir yazar Hı -hı. değil ama Hı -hı. böyle hani karanlık Neydi? melankolik, ha, melankolik. bir de prenses vardı evet, galiba bir doğru. böyle bir prenseslik <gülüyor> <ünvanı>. <gülüyor> Yani bir de böyle bir hani son derece rahatsız edici bir e, imge olarak ortaya çıkıyor peki mesela biraz onu konuşsak niye sevgi soysalı bu olmamış yani neden mesela çünkü bunlar Asalayla Bir de aynı kuşak biliyorsunuz evet. Adalet Ağoğlu ve, ve o dönem e, kadın tormu yazarları Selçuk Baran'ı bile ekleyebiliriz doğru yani sen o dönem kadın yazarları bir kendi içinde çok dayanışma içerisinde görünüyorlar. Gibi görünüyorlar. <gülüyor> <gülüyor> var evet yani bazıları öylesinde elbette var ama zaman Hı -hı. zaman da. Ya, bu çok insani bir şey ama bir yandan da. Yani da şey da. gibi benim gördüğüm en azından hem bir dayanışma içinde gibiler bir de bir aşık olma halleri de farklı. Evet. Yani değil mi? Evet. Bugün herhalde bizim bulunduğumuz yerden bazen ben kendimi... Ee, okuduğum metinlerde gördüğümde fazla muhafazakar buluyorum falan diye. Yani. O anlamda da bir ne diyeyim daha bir özgür tarafları evet. var. Cinselliği anlatışlarında da aslında ha, değil mi? Işte evet. Sevgi ee, Soyuz'un en ayırt edici taraflarından biri belki de. O. Ama o. Ama o her alanda çok korkusuz. Yani çok, çok ciddi bir cesarete sahip. Evet. Yani hayran kalıyorsunuz bir süre sonra. Evet. Bu mesela cinsellik meselesi önemli. Biz burada işte kadın yazarlarla da konuşmuştuk ve o zaman da birkaç kere hep Sevgi Soysal e, gündeme gelmişti. Yani kadın arzusunu anlatmak. Yani bu Türkçede yani kadın yazarların çok tercih ettiği bir şey değil. Yani bilinç altında ya da bilinç üstünde böyle bir şey var. Fakat Sevgi Soysala baktığımızda yani çok ahir derici taraflarından birisi kadın arzusunu hı hı. anlatmak konusunda ...son derece belki bugün pervasız, pervasız. olarak bile değerlendirilebilir. Ben şöyle bir parantez açmak istiyorum. E, sadece kadın e, cinsel ya da kadın arzusu da değil... ...aslında erkek cinselliğini de çok e, cesurca anlatmış. Yani e, erkek olma e, biçimi... E, ...cinselliğin bunda oynadığı işte rol... E, ...keza yürümekteki Mehmet değil evet, Aslında... Değil Bence baktığı şey bilmiyorum ben çok mu o şey kavram içinden bakmaya çalışıyorum belki bu da bir e, sakıncadır ama tahakkümün işleyişini baktığı her zaman görebiliyor. Tahakküm. Evet sanki biraz onun peşine evet. düşmüş gibi onu çözün bu da çok hoş bir şey değil ama yani onu böyle yerinden etmeye çalışıyor onun evet. işleyişini bularak onu yerinden etmeye çalışıyor gibi geliyor bana. Her türlü otoriteyle evet. zaten Git, derdi sıkıntısı yani var. Yani cinsellik bu tam da tahakküm evet. alanının işlediği bir parçası gibi, olarak. Parçası, evet. E, yer buluyor şeyde, evet. bir de şeyden devam edelim bu yine eleştirmenlere baktığımızda Sevgi soysan edebiyatında bir kesintiden bahsediyorlar işte bir varoluşçu dönemi oldu i̇şte Hı -hı. Tanteroza e, ve e, neydi ilk hikaye Tut, kitabı Tutkulu, tutkulu Perçemen ...daha çok varoluşçu olarak kabul edilebileceğini... Hmm. ...ama daha sonra giderek toplumcu gerçekçi bir yazara hmm. doğru evrildiğini... ...ama biz mesela son dönemdeki yazılardan ve gerekmesi hatta... ...Funda'nın yani Funda hmm. Soysal'ın da yazdığı yazılardan... ...bunun son derece mesnetsiz evet. e, olduğunu... E, ...artık ne diyeyim tartışmaya başladık. Mesela siz ne diyorsunuz? Aslında bu varoluşçuluk <gülüyor> meselesini kendi söylüyor. Hmm. Ee, bir Orhan Kemal'le konuşmasında... ...roman konuşmasında söylüyor... ...o döneme ait... ...gayet de sert ifadeler kullanıyor aslında... ...sanırım ondan... ...Mümtazil daha sonra kitabında... ...kullanmaya başladıktan sonra... ...sanırım eleştirmenler birbirlerinden... Alarak. ...tekrarlayarak, da yeniden Hı. üreterek... ...böyle bir fotoğraf çiziyorlar... ...ama çok ilginç bir şey var... ...Atil yazdığı mektupta kendi söylüyor... ...aslında ben değişmedim... ...başından beri, en başından beri... ...aynı şey yazıyorum, aynı çizgide yazıyorum diyor... E, dolayısıyla yani tabii yaşadıkları şeyler de bir süre sonra bazı şeyleri daha çok koyutarak anlatmaya e, çalıştığı Bitiyor. için böyle bir şey e, evet. böyle bir yol izlenmiş olabilir ama tabii çok yetersiz bir e, yaklaşım oluyor bu ben ortak bir eksen olacak her iki ayrışlığı kabul edilen türde e, cesaretini yine görüyorum yani hmm. Tantezoza çok işte kendi içine kapalı e, bireyi anlatan bir kadını anlatan bir metin olarak zaten ilk yayınlandığında çok yabancılanmış da eleştirilmişti. E, ama öyle bir metni ortaya çıkarma cüzeti hiç azım sanacak bir şey değil. E, sonrasında işte toplum bu tutkulu perçemde yine daha bireysel hikayeler anlatıyor. E, sonrasında ama daha toplumsal diye kabul edilen ee, şeyden itibaren, yürümekten itibaren kaleme aldığı kitaplarda yine orada da bir şey var bir e, bireysel bir dönüş var. E, bu ortak şey, ortak e, yazılan her şeye katılacak değil. Kendi sesini ortaya koyacak evet. e, yazıyor, her ne yazıyorsa. E, çok ikisini ayrı görmüyorum. Konular değişiyor olabilir ama ortada e, bir hat var. İki Hı -hı. dönemi de birbirine bağlayan. E, o yüzden ne işte politik yazar olacak tasdif etmek yeterli oluyor, ne de işte varoluşçu yazar demek şey yapıyor. E yetmiyor. Şeyde Eğitici Radyo üzerine. Bu şey son derdi. kitapta. Orada evet, evet, o, o Kierkegaard'tan bir alıntı yapıyor. Yani toplum ...toplumu kurtaracak olan şey... ...ne toplumdur ne de toplumsal örgütlerdir... ...aslında bireydir... ...yani bu alıntı hmm. yapıyor... ...o yüzden bi, tabii ki birey odaklı yazdığı... E, ...bir bakıma doğru... ...ama sadece e, kadın bireyselliği... ...ya da kadın duyarlılığına da o indirgenecek da değil, değil, bir şey de... ...yani pardon... E, ...Şafak'ta... E, ...mesela en hani... Siyasi e, hı hı. kitaplarından bir tanesi 12 Mart dönemini anlatıyor. Orada da bireysel özgürlüğe çok vurgu yapıyor. Tabii. E, kadın hı hı. kimliğine, bireyselliğe çok hı hı. vurgu yapıyor. Evet e, haftaya Sevgi Soysal konuşmaya devam edeceğiz. Biz e, şöyle karar vermiştik. E, yine Funda Soysal'ın katkılarıyla bizim elimizde e, Sevgi Soysal'ın e, kendi sesinden okuduğu Tanteroza'dan bir bölüm var. Bugün onlar bu bölümle size veda edeceğiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Sevdi, evine götürmek istedi. Evlerinin yıkıldığını, bombardımanlardan zarar görenlere yardım derneğinin Gönüllü Pembe Melekler Halkla Eyle kampanyası sayesinde yaptırdığı lojmanlardan birinde kaldıklarını hatırladı. Ve evini sırtında taşıyan hayvanı sevmedi. Evin kişiden ayrı yıkılabilir birinin olduğunu olması gerektiğine o gün anladı.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 Allah Allah şimdi yine birlikte yaşamak, Allah Allah yine birlikte yaşamak zorunda olmak. Bir yeni popuçaltı altı gibiydi Tanteroza. Hiçbir yaşantısına basmamıştı.